اما بعد فان احسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار ذلك يا اخواني امام عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله Sahih, <gülüyor> adlı sahih adlı kitabının el-musnedü sahih adlı kitabının kitabul ihtisam bil kitabi -sünnet. Sünnet, ve sünne sünnet Kur'an'la sünnete sarılmak, bağlanmak, tutunmak adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. Ya yani Buhari'nin adını bilen var mı aranızda? Buhari'nin adı ne? Efendim? Evet, Muhammed bin İsmail. İmam Buhari'nin adı Muhammed. Yani Buhari demek, Buharalı demek. Buhari demek. Buharalı demek. Ama bu adamın bir adı var. Aranızdan mesela büyük bir alim çıksa, zamanla ismi tabii e, şöhret olsa, daha sonradan da kısaltılarak söylense, kulaktan kulağa geçtikçe, Türkiye, Türkiye'li dendiği zaman, o sizin isminizin olmadığını siz anlıyorsunuz. Değil mi? Buhari de böyle yani. Buhari, Buharalı. Ama adamın adı ne? Muhammed bin İsmail. Künyesi ney Künyesi Ebu Ebu Abdullah Ebu Abdullah. Bu kitabını 16 senede yazıyor arkadaşlar. Sahi Buhari 16 senede yazıyor. En son hangi hadis almıştık? Ee, Ebu Hurayra ve Zeyd ibn Halid'in şu rivayetini almıştık. Benim kitabımdaki hadis numarası 7279. Şu an ikinci baptayız. İktidâ ibn-i i, -i sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba etmek. Bulduk mu elinde kitap olan arkadaşlar? Yani derslere, Buhari derslerine gelirken böyle evinizde varsa eğer bir kitapla gelin, hadisleri buradan takip edin, daha güzel olur, daha hayırlı olur. Bu Buhari'nin farklı birkaç tane tercümesi var, onlardan istifade edebilirsiniz. Şimdi bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, diyor ki Ebu Hurayra ve Zeyd ibn Halid قالa dediler ki kunna 'inden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi yandaydık. Feqale dedi ki bize Aleyhissatu vesselam. Feqale dedi. Laqdiyanna kuma." ikinizin arasında ne yapacağım? Hükmedeceğim. Bir kitabillah Allah'ın kitabıyla Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kime söylüyor? Yani rivayeti bu şekilde okursanız Buhari'den anlayamazsınız kime söylediğini. Bu olayı anlatmıştık herhalde zannediyorum geçen hafta, değil mi? Bir tane adam var, bedevi bir adam. Bu adamın çocuğu bir tane adamın hanımının yanında çalışıyor, işçi olarak malını ticaretiyle uğraşıyor. Bu çocuk bu delikanlı, bu adamın hanımıyla zina ediyor, hanımıyla zina ediyor. Hanımı ile zina ettikten sonra diyorlar ki bu bedevi adama senin çocuğun, Arap adam, çöl adamı, bedevi adam, diyor çocuğuna ne gerekiyor? Rejim. Öldürülecek. Adam da diyor ki, ben de diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyorlar tabi, olay o yaşanmış. Adam da çıkartıp 100 tane koyun ve bir tane de cariye veriyor. 100 tane koyun veriyor, bir tane de cariye veriyor. Kime veriyor? kadının kocasına Fidye olarak veriyor. Neye karşılık çocuğuna ne yapılmasın? Rejim uygulanmasın. Bu rivayetin tafsilatı, ayrıntısı yine Buhari'de diğer bablarda geçiyor. Kitabul Hudud var. Babul etraf bir Zina, zina itiraf etme babında geçiyor. Ve başka diğer bablarda da geçiyor bu rivayet. Sonra bu bedevi adam geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor bir yerlerden çocuğuna rejim gerekmiyormuş. Yani Koyunları ve cariyeyi, köleyi haybeye veriyor. Geliyor aleyhisselatü vesselamın yanına. Durumu anlatıyorlar. Kadının kocası da geliyor. Öyle mi öyle, böyle mi böyle. O zaman diyor, bu adama diyor koyunlarını ve Ciyade. kölesini, cariyesini ne yap? İadet. Geri ver. Geri ver. Sonra adama diyor ki, yanında bir sahabiye Uneis. Ya Uneis diyor. Okudu, hemen diyor, git diyor erkenden bu adamın kadınına. Eğer diyor bir rivayette itiraf ederse farcumha, recmet. Adam gidiyor bir rivayette kadın itiraf ediyor. Kadın itiraf etmesine ne olur arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelen bu adamlara had cezası uygulanır iftiradan. Kadın da itiraf ediyor, kadın itiraf ediyor ve kadın rejmet diyorlar. Tabii bu olay yaşanınca Allah Resulü aleyhisselam onlara bu olaydan önce diyor ki gelin sizinler aranızda ben ne yapacağım Allah'ın Kitabıyla hükmedeceğim. Tabii ilimler diyor ki Allah'ın Kitabı tek olarak kullanıldığı zaman hem Kur'an'ı hem de Sünnet'i ne var içerir. Ya yani bu çok var. Mesela iman ve İslam gibi. İman tek başına zikredildiği zaman hem iman hem İslamı. İslam tek başına zikredildiği zaman hem iman hem İslamı, i̇man hem islamı ne yapıyor İçeriyor. Fakirle miskin de aynı. Fakir ayrı bir şey, miskin ayrı bir şey. Ama bir tek olarak zikredildiği zaman ikisini ne yapabiliyor? Kapsayabiliyor. İşte kitap da bu şekilde diyor ilim yani Allah'ın kitabı ve Peygamber Çünkü Allah'ın kitabında bugün de biz baktığımız zaman evli olan kadının recm edilmesini ne yapamıyoruz? Bulamıyoruz. Ancak sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bakın Buhari'deki sünnetinde de olduğu üzere görüyoruz. Seleften birisinin sözü çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, bir adam sağına Buhari'yi, soluna Müslüme alsa ve şöyle yemin etse, şöyle dese, bu iki kitapta olan bütün hadisler Peygamber'in söylediği hadislerdir, sahih hadislerdir. Bunun aksi ise, benim hanımım benden boş olsun dese, hanımı diyor boş olmaz. Yani bu ümmetin... uleması, alimleri bu kitaplara bu şekilde saygı duyuyordu arkadaşlar. Bu kitapların ne kadar sayı olduğunu ne yapmak için bizlere anlatmak, ifade etmek için. Ama şimdi kendini bilmeyen 3-5 Çapulcu diyelim ona günün zama, son dönemlerin moda kelimesi. Çapulcu Çıkmışlar internette, orada, burada İmam Bukhari'ye, İmam Müslim'e ne yapmaya çalışıyorlar? Dil uzatmaya çalışıyorlar. Kendilerine zarar vermekten başka hiçbir şey yapamayacaklar. Evet. Bu baptaki diğer hadise geçelim. Diyor ki İmam Bukhari rahimahullah Kale haddesena Muhammed ibn Sinan El Cüheni Kale haddesena Fuleyh ibn Süleyman El, el Medini Kale haddesena Hilal ibn Ali An Ata ibn Yesar An Ebi Hurayra Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme Kale kullu ummeti yedkulun Cenne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem veriyor arkadaşlar. ümmetimden herkes cennete girecek. İlla men eba istemeyenler hariç. Fabela şaşırıyor. <gülüyor> diyor ki: "Kalu ya Rasulallah ve men ya'ba Kim istemez? Niye istenmesin ki insanlar? Değil mi? Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Men ata'ani dakhala'l cenne." Kim bana itaat ederse ne yapacak o kimse? cennete girecek. Kim bana itaat etse cennete girecek. O men asani kim karşı gelirse, isyan ederse fakat ebe ne yapmıştır? İstememiştir. Bakın allah hala Teala bunu yani şimdi bazı hadis inkarları ya böyle şey mi olur diyerek ne yapabiliyorlar? Mırıldanabiliyorlar. Çünkü katlerinde hastalık var, beyinlerinde mikrop var. Virüs var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Men yuti'ir Rasul'e Fakat Eta Allah Kim Rasul'e itaat ederse Allah'a Allah itaat etmiş olur Yani Ahmet İbn Hanbel'in Meselent'ten birçok insan dediği gibi Kur'an-ı Kerim'e baktım 30 küsur ayette Allah Rasul'üne itaat emrini gördüm diyor Kur'an-ı Kerim'i açın okuyun 33 yerde Rasul'e itaat edin Rasul'e itaat edin ittiba edin Değil mi? Ayetler var yani Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayetinde şöyle buyuruyor. İmam Müslim rivayetinde nefsî bi'edih. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki la bi bi'ahadun min hâdihil ummeh. Yahudi'un ev nasrani. Bu ümmetten. Aleyhisselatü vesselam biliyorsunuz. <gülüyor> ümmet dediğimiz zaman ümmetin iki tane manası var değil mi? Birisi söyleyin. Ne ümmeti? Davet ümmeti. Diğeri, icabet ümmet. Ne demek Fahrettin davet ve icabet? Davet ümmeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra, Müslüman olmasalar da, Yahudi olsa da, Hristiyan olsa da, davet edilen, davete çağıran, Resulullah'a iman etmeye çağrılan ümmet. Bunlara ne diyoruz biz? Bunlar da Resulullah'ın ümmeti. Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, Mecusi de olsa, Budist de olsa, bunlar ümmet. Ne ümmetinden? Davet ümmetinden, davet edilecek olanlardan. Bir de kim var? İcabet ümmeti. Kim o icabet ümmetinden olanlar? Ona, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler. İşte Aleyhisselam bakın bu aleyhisselatü diyor ki, kim diyor, beni duyar da bu ümmetten, Yahudi ya da Hıristiyan olan ümmetten beni duyar da sonra diyor, bana iman etmeden ölürse, bana iman etmeden ölürse, Ne olur? O diyor cehenneme ateşe girer. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman olmazsa bir insan cennete giremez. Yani, La ilahe illallah yeter diyemez bir kimse. Bu manada. Değil mi? in diyoruz. Allah'ın ibadete layık tek hak ilah olduğunu kabul etmek Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve olduğuna şahitlik etmek. Tabi bunların tafsilatı var. Allah'a iman etmek nedir? Resul'a iman etmek nedir? Değil mi? İttiba nedir? Bunlar önemli hususlar. Diğer hadise geçelim. Bu hadiste diyor ki İman Bukhari قال حدسنى Muhammed ibn عبادة. قال أخبرنا يزيد ابن Harun قال حدسنى Selim ابن حيان ve عليه. قال حدثنا سعيد بن مينا قال حدثنا او سمعت جابر بن عبد الله يقول شنوقصeye bize Jabir ibn Abdullah anlatıyor radiyallahu an diyor ki caat caat melaikatu ila sallallahu aleyhi ve sellem ve huwa naim diyor ki melekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudayken Resulullah uyuyor, uy uyuyorken uyku halindeyken geldiler فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَ وَالْقَلْبَ يَقَذَانُ Meleklerden bir kısmı dediler ki Resulullah uyuyor. Yani Muhammed uyuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kısmı da dedi ki gözü uyuyor ama kalbi uyumuyor. Şimdi bu e, olay aslında şöyle gerçekleşiyor. Hadisin Tirmizi'deki rivayetine baktığımız zaman görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'un baldırına yatıyor. Fakir, yani bacağının üst kısmı, dizinin üstü, yumuşak olan yere kafasını koyuyor. Hatta rivayette diyor ki, tevessede, ne demek tevessede? Visade, yastık olarak, aleyhissalatü vesselam, yastık olarak kafasını nereye koyuyor? Tirmizdeki rivayette geçiyor. Abdullah İbni Mesud'un bacağına, buraya baldır mı diyoruz, ne diyoruz üst tarafa, evet. Diyor ki Abdullah ibn Mesud, وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخْ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyduğu zaman, yani uykuya daldığında, ağzından böyle bir hırlama çıkarmış. Yani horlayanlar da buradan kendine bir delil çıkarabilirler. <gülüyor> Aynı rivayet Buhari'de var. Abdullah ibn Abbas, teyzem meymunenin yanında yattım diyor. Biliyorsunuz değil mi? Meymunenin yanında yatıyor. Radiyallahu anhum cemian. O rivayette, i̇bn Abbas anlatıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece kalktı diyor. 13 rekat namaz kıldı. Hatta biliyorsunuz geçen hafta da bahsettik. Aleyhisselatü vesselam sol tarafından alıyor Abdullah ibn-i sağına çekiyor. Gelmiyor işte namazdan sonra soruyor niye gelmedin filan. Sonra dua ediyor biliyorsunuz kıstayı. O kıstanın devamında rivayette Buhari'de i̇bn Abbas diyor ki Sümme nağme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta nefak. Aleyhisselatü vesselam uyudu ve ne yaptı? Hırladı. Yani böyle bir gür horlama değil ama ağızdan çıkan bir ses, hırıltı. Ve, izâ, ve kâne izâ nâme nefekh. Diyor ki, ablayın namaz. uyuduğu zaman ne yapardı? Hırlardı böyle o şekilde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Sımme etâhul müezzin. Ardından diyor, aleyhisselatü vesselama müezzin geldi, namaz vaktinin girdiğini söylemek için. Aleyhisselatü vesselam fahharaca çıktı. Fesallâ. Namaz kıldı. Velem yetevadda. Abdest tanımadı. Uyku abdesti bozar mı bozmaz mı arkadaşlar? Uyku abdesti bozar ama peygamberlerin uykusu abdesti bozmaz. Çünkü bakın tanıyan melekler, buhar'daki tanıyan melekler ne diyorlar? Gözü uyuyor ama kalbi uyanık. Tanımayanlar ne diyor? Meleklerden tanımayanlar uyuyor diyor. Yani demek ki meleklerden bilenler var, bilmeyenler var. Resulullah'ın o şeyini. Ve bütün peygamberlere has bir şey bu arkadaşlar. Rivayette diyor ki aleyhissalatü vesselam İnna maşaral enbiya Bizler peygamberler olarak Tenamu a'yununa vela tenamu kulubuna Rivayet. sahibi bir rivayet. Şeyh Albani Sahih'a da zikrediyor. 1705 numaralı hadiste. Diyor ki bizler peygamberler olarak bütün peygamberler gözlerimiz uyur ama Kalplerimiz ne yapmaz? Olmaz. Uyumaz. Kalplerimiz uyumaz. Evet. Ondan dolayı Bilime Hevi'den diyor ki peygamberler ne yapmaz? İhtilam olmaz. Çünkü ihtilam Şeytendir. şeytandandır yani. Şeytan yaklaşamıyor ki uykuda. Şeytan yaklaşamıyor uykuda. Çünkü kalbi uyanık. Kalbinde gaflet yok. Onun için yine rivayette geliyor peygamberlerin rüyası vahidir. Yagulam inni eraket. Ara, nasıl ayet? İnni erafilmenami enni ezbahuk. Uykuda görüyorum ki, rüyamda görüyorum ki, seni ben ne yapıyorum ey oğlum İsmail? Kesiyorum. Kesiyorum. Bunu da deli getiriyorlar. Evet. Gelelim ana konumuza. Fekalu inna li sahibukum hâzâ meselen. Kendi aralarında konuşuyorlar. Bir rivayette geliyor. Eee... Sahih bir rivayet. Hafız-ı Defet Hacer'de tezikrediyor. Aleyhissalatü vesselamın, meleklerin bir grubu başında duruyor, bir, bir, bir grubu da ayak ucunda duruyor. Cebrail baş ucunda duranlardan. Mikail ise ayak ucunda duranlardan. Tabi Rasulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Çocukluğunda da biliyorsunuz Cebrail gelip kalbini çıkarıp yıkamış rivayetler bunu gösteriyor bize. Ve bu olayın iki kere tekrarlandığı söyleniyor. İkincisi nerede yaşanıyor? Miraca çıkarken, miraca çıkarken, diyorlar ki melekler kendi arasında, bu diyorlar peygamber hakkında bir mesel, bir örnek. Onu bir şeye benzetiyoruz. Yani bir örnek var. Nedir örnek? Bakın. Fadribu lehu meselen. Fakale ba'dun innehu nâim ve kale ba'dun innel aynel nâime vel kalbe yakadan. Hala kendi arasında konuşuyorlar. Diyorlar ki, o, hala, o uyuyor şu anda. Bir grupta diyor ki, hayır. Onun gözü uyuyor. Kalbi uyanık. Evet. Qalu meseluhu ke meseliraculin benadaran. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örneğini veriyor melekler bakın. Melekler katında peygamberin örneği nasıl? Diyor ki bunun mesele şuna benzer. Bir kimse bir ev inşa eder. Ve ceale fiha me'dubeh. Ne demek me'dube? Yemek daveti. Bir kimse diyor inşa, bina inşa eder, içine de sofralar kurdurur. Ve ba'ase da'iyen. Sonra bu sofraya çağırmak için bir davetçi gönderir. Bir rivayette bu evin sahibi meliki Allah'tır diyor. Resulullah'la ilgili verilen örneğe bakın. Bir ev var, evin sahibi var, maliki var. Bu evin maliki, sahibi, evin içine ne yapmış? Sofra. Cumartesi günü Yunus Hoca'nın açacağı sofraları rahatırlayın. Allah Teala bizleri cennette de böyle bir şekilde bir arada bir araya getirsin. Diyor ki melekler. Fe men ajaba dâiye dâhala'd dâr ve Kim bu ev sahibinin görevlendirdiği davetçiye icabet ederse evin içine girer ve o sofraya oturur sofradan yer. Ve men lem Kim de o davetçiye icabet etmezse yemeğe gelin diyene lem yedkhulid dar elen habamaz giremez. Bir rivayette bir rivayette Tirmizi geçiyor rivayet. Davet davetçiye icabet etmeyene Allah ikap eder, azap eder diyor. Feqalu evluhu lahu yefqaha ehl konuşuyor diyor ki kendi arasında. Şimdi bu rüyanın tevilini yapın peygambere anlasın tevilini. Peygamber aleyhisselatü vesselamın gözü uyuyor ama kalp uyanık. Kalp uyanık. Faqala ba'duhum innehu na'im. Hala kendi kendileri diyor ki? Mekler uyuyor. Hemen ata Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem fakat ata Allah. Şimdi açıklıyorlar. Tevilini, rüyanın tevilini, bu meselin tevilini Ee, olayın hakikatini açıklıyorlar. Tefsirini yapıyorlar. Diyorlar ki, Allah Resulüne, Nebiye, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat eden, Allah'a itaat etmiştir. Ve men asa Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem, fakat asallah, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme isyan eden ise, kime isyan etmiştir? Allah'a isyan etmiştir. Evet Ferraqa beynen nas Sonra melekler Diyorlar ki Ve Muhammedun Ferraqa beynen nas Diyor ki Bu peygamber insanların arasında Ne yaptı Bölünmeye sebep oldu Onun için diyorlar ki İlim ehline Yani bu hadisi Şahredenler Diyorlar Yani sünnet Tevhid Hakka davet insanları böler Yani kardeşlik yok İhvan-i müslimindeki gibi Ne diyor adamlar Ne olursa Ol gel Mesela değil mi Yani nedir ne olursa ol gel. Yani şu genel kurallarını ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki ihtilafa düştüğümüz konuları bir kenara bırakalım. Akide mi? İhtilaf olabiliriz diyorlar. Sen Allah'ın nerede olduğunu söylüyorsundur. Biz Allah'ın gökte olduğunu söylüyoruzdur. İsim sıfatları konusunda, bidatlar konusunda, kandil konusunda diyor ki bu ihtilafları ne yap? Kenara bırak. Ortak noktalarda konuşalım ki tefrikaya düşmeyelim. Ama bakın melekler bile söylüyorlar ki, sünnet ne yapar arkadaşlar? Bu manada tefrikaya düşürür. Yani ne demek tefrikaya düşürür? Hak kabul edenler hakkın tarafındadır. Batıl, bidat, şirk, küfür kabul etmeyenler o taraftadır. Ama kalkıp da ayrılığa düşmeyelim. Ayrılık olacak. allah Teala kevni olarak bunu haber vermiş. Bu ümmet yetmişçe ayrılacak. Bu gerçekleşecek. Bu gerçek, Bunu gerçekleştirmemek için hakkı gizlemek Asla. Bu ne peygamberlerin menheci ne de ehli sünnetin menhecidir. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam meşhur hadiste uzun bir çizgi çiziyor. Ne diyor? "İnne hadha sıratî mustakîmâ. Bu benim dos doğru yolumdur. Fettabi'û." <gülüyor> ne yapın? Ona uyun. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُولَ Sonra a.s. bu dosdoğru çizdiği yolun kenarlarına çizgiler çiziyor. Diyor ki, ayetin devamında şunu okuyor. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُولَ Bu yollara ne yapmayın? Uymayın. Uyarsanız ne olur? فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْسَبِيلِ Sizi Allah'ın yolundan saptırır, ayırır. İşte bu ayeti burada da anlıyoruz. Sonra a.s. hadisinde devamında diyor ki, Bu yolların her birinde ne vardır? Bir şeytan vardır. İnsanları o yola çağırır, davet eder. Yani şeytan davetçilik yapıyor arkadaşlar. Hakk'a davet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yol bir tane. Hakk'a davet eden yol bir tane. Değil mi? Ne diyor bakın ayetin başında? Ve enne hâdâ sebîlî. Bu benim dost doğru yolum. Hakk'ın yolu kaç tane arkadaşlar? Bir tane. Ve enne hâdâ sıratı mustaqîmâ. Bu benim dost doğru yolumdur. Fettebi'ûh. <gülüyor> Bak yollar, batıl olan, dalalet olan, sapıklık olan yollar bir tane değil. Birden fazladır arkadaşlar. Ancak hak yol nedir? Bir tane. Bir. Hak yol bir tanedir. Peki Allah-u Teala'nın Bizim uğrumuzda, şeriatımızda gayretli olanlara yollarımızı göstereceğiz. Ayetini nasıl anlayacağız? Hani hak yol bir taneydi? Diyor ki tefsir alimleri, Hak yol bir tane. Ama hak yolun üzerinde yapılacak olan hayırlar hakka götürecek olan yollar hayır olarak namaz, zekat, oruç çok. Onun için bu ne olmasın? Bir şüphe olmasın. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyuyarak sabah namazına kalkmadığını biliyoruz değil mi? Rivayet sahih. Rivayet müslümde geçiyor. Sahih müslümde geçiyor. buhari'de geçiyor. O halde rivayet. İlerle kalktığı ezan oku diyor. Güneş doğduktan sonra namaz kılıyorlar. Şimdi hadis inkarcıları kalkıp bunu görüp diyebilirler ki hani peygamberin gözü uyuyordu da kalbi uyumuyordu. Nasıl bunu anlayacağız? İmam Nebi Rahimi Allah. Şunu bilin ki arkadaşlar bu hadis inkarcılarının ve buna benzer tiplerin, mutezillerin, akılcıların Getirmiş oldukları şüphelerin her birinin cevabı var. Ama ilim sahiplerine döndürmemiz gerekiyor bunu. Eğer hazırlıksızsan, donanımsızsan ne yapmayacaksın? O şüpheye kulak vermeyeceksin. Çünkü şüphe o kadar güzelleştirip sana sunulabilir ki, şeytan senin kalbini ona öyle açabilir ki, cevabını da bilmiyorsan altında ezilir kalırsın. Aramızdan bazı insanların bu şüphelerin altında kaldığı gibi. İmam-ı Allah çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, Resulullah'ın gözü uyuyor. Evet, kalbi uyanık. Ama kalp, kalbi uyanık. Hangi konuda uyanık kalbi? Şeytanın gelmesi, gaflet, abdest kaçtı mı, kaçmadı mı? Ama güneşin doğması, hissi, somut olan şeylerle alakası yok diyor bunun. O manada kalbinin onu fark etmesi, onu bilmesi anlamına gelmez. Kalbi uyanık, şeytan yaklaşıyor mu? Şeytan bir şeyler vesvese veriyor mu? Orucunu, şey, abdestini bozuyor mu? Yani bu konuda uyanık kalbi. Ama hissi olan, somut olan, yeryüzünde olan olaylarla alakalı... Bunları bilmesi anlamına gelir mi? Gelmez diyor. Bakın. Cevabı bu kadar basit. Ama bu, bu cevabı bilmezsen, bu cevabı zapt etmezsen ne yaparsın? Allah Allah dersin ya. Buradan çıkarak hadisin gerisi olan tipler bile var. Bu kadar dinleri ucuz adamların. Yani adam ufak bir meseleden şeytan tarafından yakalanıyor. onun altında kalarak ne yapıyor? Hadisin karşısında olarak çıkıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetli doğmuş. Peki Ebu Bekir ve Ömer'i kim sünnet etti? Şüphe bak arkadaşlar. Şimdi bilmezsen o Allah Allah evet ya filan. Ama bilirsen ya Arap toplumunda da sünnet vardı kardeşim yani. Arap toplumunda da eski cahiliyeden beri, Haniflik'te İbrahim'den beri yapıla gelen ne var? Sünnet var yani. Çocuklarına ne yapıyorlar onlar? Sünnet ediyor. Yahudilerde olduğu gibi. Şimdi buradan kalkıp sen sünnetin karısı olacaksan demek ki sen ne yapmamışsın? Hiçbir zaman bu dinini dünyana vermiş olduğun değer kadar değerli görmemişsin. Şayet görseydin böyle ufak bir rüzgar bile değil bu. Esintiden ne yapmazdın? Yıkılmazdın. Demek ki ne var? Kalpte bir problem var. O sebeple kardeşlerim. Şeytanın ve şeytanın ameneleri olan davetçilerinin şüphelerine karşı e, kulaklarımızı, gönlümüzü açmamalıyız. Ya bu bizim için bir zillet, bir küçüklük değil. Biz hak üzerine olduğumuzu biliyoruz. Ümmetin selefinin de yaptığı üzere, yaptığı gibi. Bizim bunu tartışacak, bunu konuşacak, bunu ispatlayacak bir derdimiz yok. Evet, bu ümmetin alimleri, ilim ehli uleması ortaya çıkarılan, ortaya atılan şüpheleri ne yapmış? Çürütmüş. Gerekli olduğu zaman o şüpheleri çürüten o cevaplara ne yapılabilir? Dönüp bakılıp şüpheler reddedilebilir. Ama bu şüphelerin ardına düşmek, bu şüpheleri dinlemek, sonra bundan cevaplarını aramak Allah muhafaza. İnsanın kalbi bir boşluğa gelebilir, bir boşluğa takılabilir. Şeytan onu güzel gösterebilir. Şüphe daha güçlü gelebilir, cevap biraz daha zayıf gelebilir o esnada, o anda. Anlıyor musun? Ayakları... Kayıp girebilir bir insan. Onun için Selef ne diyor? Bir adam kendilerine gelip bidatçı bir adam heva sahibi adam gelip dediğinde sana bir ayet okumak istiyorum dediğinde hayır diyor. Yarım ayette okuma. Bir hadis okuyayım. Hayır diyor yarım hadis okuma. Sen diyor bir ayet okursun bir hadis okursun sonra gelip bidatini bana ne yaparsın? Zehrini bana bırakırsın. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bugün Birçok genç delikanlı kardeşlerimizde görüyorum. Bizi buradan dinleyen arkadaşlarımız da var. Yani kendi üzerinde bulunduğu hakkı itikad etmiş, inanmış, amele dökmesi gerekiyor. Kalkıp o davete karşı şüphe taşıyan adamla tartışmaya gidiyor. O davete karşı şüpheleri toplamış, donanımlı olmuş bir adama karşı münakaşa etmeye gidiyor. Bunu hırsman yapıyor. Böyle bir menheç yok arkadaşlar. ehli Sünnet'te, Selefilik'te. Yani münazananın, münakaşanın şartları var. Bunu yapacak olan insanın donanımı olması lazım, bu şüpheler hazır olması lazım, cevaplarını bilmesi lazım. Yoksa kişi ne yapabilir? Anda devrilebilir. Değil mi? Yani deminden söyledik bakın yani. Hak yol bir tane ama ayette diyor ki yollarımıza. Eğer sen bunun cevabını bilmezsen kafanda o ne yapacak? Kurt seni kemirmeye başlar. Şeytan çevirmeye başlar seni. Biraz da kalbinde problem, fitne varsa bırakır gidersin her şeyi. allah Teala ayaklarımızı hak üzere sabit kılsın. Amin. Cumartesi günü Riyaz ı Salih'in dersinde görüşmek üzere. Subhanakallahum ve hamdik.